809, numaralı konu, bir ayetin inişi üzerine Safa Eşhabı'nın ağlamaları, evet, Ebu Hüreyre şöyle anlatıyor, şimdi siz bu sözden, Kur'an'dan, mı hayrete düşüyorsunuz, günahlarınıza, ağlamıyorsunuz da, Kur'an ile alay ederek, gülüyorsunuz, mealindeki Necme suresi 59 ve 60.